Merhaba, iyi haftalar. Harçtan Sanat programındayız açık radyoda. Ben Çelenk Berlin'deyim şu anda. Ahmet Övüt'le birlikteyim. Ahmet merhaba. Merhaba Çelenk. Berlin'de bir kafede yapıyoruz bu kaydı şu anda seninle. Ee, yeni bir projeniz var yakında duyurdunuz. Code of Acquisitions adlı Burak Arıkan'la birlikte başlattığın bir proje. Çünkü süreçte de gelişecek bir yanı var. Öncelikle sorayım. İngilizce'de bir adı var bunun. Code of Acquisitions ne demek? Neden böyle bir projeye giriştiniz? E, Code of Acquisitions e, biz projeden ziyade daha çok bir e, platform olarak görüyoruz. Code of Acquisitions'ın e, şu an bizim inisiyat ettiğiniz, bizim e, başlattığımız bir platform. Fakat zamanla daha kolektif, daha katılımcı bir formata dönüşecek bir platform olacak. Yapılanmasının sürekli güçlendirilmesi gereken bir platform. Şu an platforma başlarken, başladığımız andan itibaren gelecek katkılarla güçleneceğini zaten başından düşündüğümüz için biz bir araştırmamızı yaptık. Ee, yoğun bir araştırma döneminden geçti daha yayınlanmadan önceki dönemde ee, bu hali hazırda var olan ee, yayınlanmış kurumlar tarafından yayınlanmış etik kodları etik kuralları kamuça olarak yayınlanmış daha yani açık işte o kurumların web sitelerine gittiğimiz zaman görebileceğimiz yıllık raporlarında gösterildi belki evet polisi raporları yani kurumu Etik olarak nasıl işlediklerine dair e, kendi kodlarını kamuyla paylaştıkları e, bildiriler var. Şimdi bu bildirilerde zaten özetliyor o kurumun nasıl işlediğini özetleyen bildiriler var. E, bunu birçok büyük kurum zaten e, yapmak zorunda, yapmak durumunda, yapmayanların da yapmış olması gerekir normalde. Ama ne yazık ki her kurumun böyle bir bildirisi yok. Mesela Art Basel'in var. Biz bu arada şeyi farkı da gözetmiyoruz. Yani ticari kurumlar, sanat kurumlarından bahsediyoruz. Ya da kâr amacı gütmeyen kurumlar arasında e, kâr farklı gözetiyoruz. Kâr amacı gütmeyen kurumlar, büyük kurumlar, küçük kurumlar bunların arasında hiçbir fark gözetmiyoruz. Çünkü bu etik kodlar e, her türlü ölçekte uygulanabilecek kodlar. E, ticari olsun olmasın e, niyet üzerinden ölçeklenebilecek kodlar. E, ve Kurumların aslında birbirinden öğrenebileceği, çok şey öğrenebileceği kodlar. Şimdi e, ortada bayağı bir e, doğaçlama bir durumdan söz ediyoruz. Yani bizim bu platformu başlatmamızın sebebi bunu biraz daha simplified, daha basitleştirilmiş ve genel bir şekilde bir arada görebileceğimiz bir e, alan yaratıp, bu alanı hep beraber insanların kendi hikayelerini kişiselleştirmeden görüyoruz. E, Hedef göstermeden, Hedef göstermeden evet. kişisel bir sürece dönüştürmeden, ama amaç kurumları daha geliştirmek, daha adil hale getirmek ve sadece bir kişinin başına gelen haksız bir durumun bir daha tekrarlanmasının tekrarlanmasının önüne geçmek. Yani tekrarlanmamasını sağlamak amacıyla. Emsal bunu... gösteriyorsunuz tabii değil mi? Burada bir takım vakaları aslında siz o platformda size gönderilen vakaları, örnekleri, iyi örnekleri, kötü örnekleri emsal teşkil etsin başkalarına da etik kurallar açısından bir tartışma platformu oluştursun diye yapıyorsunuz. Anlamda. Evet. Şimdi yani daha basit anlatayım. Vaka kelimesi çok önemli. Şimdi e, bu bunu dedikodu ...ya da kişisel bir hikayeden öte vaka olarak görmek lazım her hikayeyi. Tabii her hikayenin vaka olarak sunulması gerekiyor. Tabii insanlar bunları anlatırken genelde daha kişisel tarafıyla anlatıyorlar. Bütün farklı kişiler tarafından ya da kurum kurumdan eee da ya yani akımın görüş açın e, görüşü alınmadan eee hatta birbirleri arasında daha dedikodu e, ölçeğinde paylaşıyorlar, anlatıyorlar. E, böyle bir sıkıntı var. Duygular da devreye giriyor belki. Psikoloji de devreye giriyor burada. Evet, büyük psikolojik sıkıntılar doğuyor. Eee bu bireyselleştirildiği için bu süreçler insanlar yalnızlaşıyor. Sanatçılardan bahsediyoruz. Kültür çalışanlarından bahsediyoruz. Bunlar ...bağımsız küratörler de olabilir. Emekçiler yani ee, sanat alanındaki. Hatta adlandaki. kurumlarda kontratlı çalışan insanlar da olabilir. Ee, imzaladıkları kontratlardan dolayı konuşamayan insanlar da olabilir. Yani birçok etken olabilir ama bizim görmek istediğimiz... E, ...kişisel inisiyatifler de olsa, non-profit inisiyatifler... ...yani kâr amacı gütmeyen kurumlar da olsa, küçük de olsa, büyük de olsa... Bütün bu kurumların ortak bir meselesi olması lazım normalde. Ortak meselesi de e, kamunun e, ihtiyacı neyse e, onu ön plana çıkarması. Yani kendi kişisel, kurumsal ihtiyaçlarını ön plana çıkarmak değil. E, sanatçıların da bunu aynı şekilde yapması lazım. Sanatçılar zaten işlerini o şekilde e, yapıyorlarsa... E, ...kamuyu göz, ön, göz önünde bulundurarak yapıyorsa... ...yani bunun e, tüketiminin o şekilde olacağını göz önünde bulundurarak yapıyorsa... ...zaten o tip kurumlarla çalışmak isteyerek yapacaktır. O, o tip gruplar o tip sanatçılarla çalışmak isteyerek yapacaktır. Çünkü bu yapılan işin e, işin aslında ortak yapılması ve e, kamuya o şekilde sunulması gerekir. Kişisel çıkarların ötesine geçmiş bir şeydir. Sorumluluk bence burada anahtar bir kelime. Yani kurum özel de olsa... Her amacı gütse de, gütmese de, özel de olsa, kamuya ait bir kurum da olsa aslında kamuya karşı her halükarda bir sorumluluk taşıyor. Dolayısıyla şeffaflık, etik, bir kurallar bütünü içinde bunu davranmak, bunu yayınlamak, bundan kamuyu haberdar edip, kamunun bunu denetleyebilmesi, bundan haberdar olmasını sağlamak aslında her kurumun görevi. Evet, biz o sorumluluk kısmını hep unutuyoruz, ee, kendi e, pozisyonumuzu daha güvenli bir yere çekebilmek e, vesilesiyle sorumluluk kısmını ikinci plana atıyoruz. Ama aslında e, esas sıkıntı oradan başlıyor. Yani her sanatçı e, kendini düşünmeye başlarsa, her kurum kendini düşünmeye başlarsa e, gidişat doğru bir gidişat olmuyor. E, bunun kuşaklar arası düşünmek lazım. E, Kişisel düşünmemek lazım. Daha kolektif e, etkisini hep yani kolektif etkisinin her zaman orada olduğunu farkında olmak lazım. Şimdi şöyle diyelim. Mesela işte galerilerle çalışan sanatçıların tek sorunu galeriler haksızlık yaparsa diye düşünmemek lazım. Hı hı. E, e, aynı şekilde e, tam tersi olursa yine öyle de ...düşünmemek lazım. E, ben galerilerle çalışmıyorum. Galeriler böyle ne olacak? Ya da e, bu sanatçılar böyle de biz öyle değiliz. E, diye bilip dışına atabilir insan kendini çok kolay bir şekilde ee, o yüzden bu sorumluluk meselesinin her zaman orada olması lazım ben mesela hayatımın çoğunda galeriler olmadan galerilerle işbirliği yapmadan çalışan bağımsız bir sanatçı olsam da ve bunun bir kısmında bunu denemiş olsam da O an çalışıyor ya da çalışmıyor olmam önemli değil. O an o vakanın benim başıma geliyor olup olmaması da önemli. Değil. Çünkü birçok sarançı bunu yaşıyor, paylaşamıyor bile, e, işleri satılıyor, parası gelmiyor ya da e, işler e, bir şekilde tutuluyor, geri dön, gönderilmiyor vesaire. Bu bunlar böyle uzayan süreçlere dönüşüyor. E, bun, bun tabu meseleler olduğu için bu. E, sanatçılar birbirleriyle işlerinin fiyatlarını bile paylaşmadıkları için. Tabii kol için. kırılır yerin içinde kalır. Bir takım yaşanan evet. sorunlarda hiçbir zaman gündeme getirilmez. Biraz somutlaştırmak istiyorum dinleyiciler için. Çünkü herkes bu kadar evet. bizim içinde bulunduğumuz sanatçılar küratörler kadar bu ekosistemin dinamiklerini bilmiyor olabilirler. Acquisitions ifadesini kullanıyorsunuz örneğin yani edinme, koleksiyona dahil etme bir yapıtın koleksiyona katılması, koleksiyon için satın alınması bir evet. yerden yola çıkıyorsunuz ve evet. bununla ilgili etik kuralları, bununla ilgili sorumlulukları bununla ilgili iyi örnekler, kötü örnekler üzerinden vakaları aslında paylaşabileceğiniz <gülüyor> evet. bir platform oluşturuyorsunuz. Şimdi ikili, ikili taraflı bir e, e, zarar görme durumu olabilir. Mesela arada bir aracı olduğu zaman bir müze bir sanatçıdan iş satın aldı. Eee bu aracı bu parayı e, müzeden aldı sanatçıya vermedi diyelim e, müze işi satın aldığını düşünüyor etik olarak çünkü parasını, parasını vermiş satın aldı kişiye. o kişi sanatçı olmasa Sanatçın da yada kurum sanatçı beri var parasını vermiş ama o para hiçbir zaman sanatçıya gitmemiş diyelim böyle bir örnek verelim Hı. mesela e, bu durumda hem sanatçı e, bundan zarar görmüş oluyor hem psikolojik hem maddi manevi zarar görmüş oluyor kurum da aldığı işi gerçekten sahip olup olmadığını bilemiyor. Yani oldum diyebilir ama sonuçta orada e, o süreç tamamlanmadığı için olması gereken süreç aracı üzerinden olması gereken süreç kurumun legitimate Meşru. Meşru hmm. koleksiyonu olup olmadığı kuşkusu giriyor işin içine. İşte kurumun sorumluluğu orada bitmiyor demek ki. Evet. Yapıtı koleksiyona katmak için herhangi bir kuruma, aracıya onun bedelini ödemekle sorumluluğu bitmemiş. Evet. Aslında sanatçıya karşı, o eserin müellifine karşı sorumluluğu devam ediyor. Evet, örneğin. aynen. Sorumluluk iki taraflı devam ediyor yani e, biz parasını verdik e, bunu temsil eden kişiden işi satın aldık sanatçı olmasa da e, dememek gerekiyor e, öbür türü de aynı şekilde e, sanatçı da herhangi bir kuruma gitti iş e, satıldı e, parası geldi sonuçta da dememesi gerekiyor eğer o kurum e, e, ırk ayrımcılığı yapıyorsa e, cinsiyet ayrımcılığı yapıyorsa kara para aklayan bir yerden para kaynak alıyorsa tabii ki e, Militarizmle bağlantısı varsa doğrudan yani sanatçının da bunu mesela e, bilmesi gerekir ve ona göre pozisyon alması gerekir. E, en azından bilerek yapacaksa da bilerek bunu yapıyorum pozisyonuna girecekse de öyle demesi gerekir ya da hiç girmemesi gerekir. Yani bu aradaki transperansiyon, e, şey şeffaflık, şeffaflık e, çok önemli. Yani Birçok sıkıntı şuradan geliyor. Galeriler mesela ticari kısmından daha çok konuşuyor ama bu kurumlarda da çok olan şeyler. E, çünkü ayrı görmemek lazım. E, galeriler mesela var olabilmek için çoğu zaman kendini yürütebilmek için, devam ettirebilmek için satılan bir işten gelen parayı direkt sanatçıya vermiyor. Onun masraflarını karşılamak için kullanıyor. E, bir süre sonra sanatçıya ödemesini yapıyor ya da sanatçıya söylüyor bazen. E, aralarında anlaşıp ...gecikmeli olarak ödeme yapıyor. Böyle bir zaten e, business model var. Böyle bir çalışma yöntemi var. Tabii yani tabii kendi nakit akışını... ...kendi iş modelini yürütmek için böyle bir şey... ...iki taraf da karşılıklı olarak anlaşırsa... ...iki taraf için de uygunsa aslında... ...neler olmasın. Evet. Ama eğer karşı tarafa söylemiyorsa... ...parasıl halde vermiyorsa o başka bir şey tabii evet. ki. Evet, galeriler buna akışkanlık problemi, liquidity, <gülüyor> <Evet>. liquidity problem <gülüyor> evet, evet. diyorlar. Akışkanlık problemi, ee, böyle sanatçılara tuhaf <gülüyor> geliyor öyle term, şeyler e, kelimeler. Ama aslında bunların daha genel kullandıkları kelimeler... ...ve o biz çalışma yöntemini bildiği zaman sanatçı aslında daha iyi anlayabiliyor. Eğer bu tabu olarak sanatçıdan gizleniyorsa... Galeri hatta başarılı bir galeri değilmiş gibi görünecek korkusuyla sanatçıyla paylaşılmıyorsa ya da kamuyla paylaşılmıyorsa olay tabii İstemiyen noktalara gidiyor ve genelde avukatlarla çözülemeyen durumlara dönüşüyor. Şimdi sanat dünyasında böyle bir sıkıntı da var. Biz tek bir ülke üzerinden konuşursak yine bir kanundan bahsedebiliriz. Yasal bir süreçten bahsedebiliriz ama sanatçının kendisi bir B ülkesinde yaşıp A ülkesinde okyanus üzeri ta ötede bir yerde sergi yapıp bir galeriyle çalıştığı zaman bir şey aksi gittiği zaman galeri işi dönder, geri göndermese parası gelmezse vesaire böyle bir haksızlık olduğu zaman e, o ülkede dava açması gerekiyor. Yani Brezilya'daysa Brezilyalı bir avukat bulup Brezilya, Brezilya kanunları buna, karşısında Brezilya kanunlarına evet. karşı eee e, bir e, dava açmak gerekiyor o invalinde. E şimdi bunu zaten sanatçılar kendi ülkesinde avukat tutup e, dava açacak çoğunlukla yani biz böyle blue chip e, o o sanatçılardan bahsetmiyoruz. Yani milyonlar Peki, kazanan sanatçılardan bahsetmiyoruz. zaten genel olarak bu alanda yani sanat alanında hukuk, etik bu alandaki uygulamalar, kurallar o kadar muğlak ve o kadar dönüşüyor, değişiyor ki yani teknolojinin de ilerlemesiyle telif Kanunların değişmesiyle genelde sanatçılar sıklıkla sanatçılar da kurumlar da bu alandaki emekçiler de tamamen hiçbir sözleşme olmadan hüsnü niyet içerisinde karşılıklı kişisel tanışıklıklarla güvenle işi yürütüyorlar. Mesela evet. çok kırılgan bu anlamda özellikle evet. sanatçı yani yapı i̇şte ortaya bir, koyan kişi. E, yapı yok. Yapı, koruyucu bir yapı yok. E, bulunduğun yerde de yok. E, gittiğin yerde de yok. O iki yer arasındaki ilişkileri yok. Böyle bir yapı olmayınca tabii olaylar iyice kişiselleşiyor ve herkes daha güvende şöyle hissediyor. Arada bir kontrat yoksa, <gülüyor> imzalı bir sözleşme yoksa daha güvende hissediyor. Sanatçı da daha güvende hissediyor, galeride daha güvende çünkü hissediyor. Çünkü vazgeçebilirim. Kurumda. Dinliyor. Evet, çünkü ben bunu istediğim zaman galeriyi bırakırım, galeride istediğim zaman sanatçıyı listeden çıkarırım diye düşündüğü için aslında iki tarafın zararına bir e, e, anlaşma Halbuki hukuk tam da bunun için olması gereken bir yapı değil ya mi? Bir avukat... Keyf zaten, keyfiyetleri e, önlemek için olması Yani Bu işlere kendini vermiş burada bir avukatla hı. çok konuşuyoruz bu konuları. Almanya'da. Hı. Almanya'da. Hı. E, mesela onun dediği var. şey kontratın <gülüyor> yasal olarak genel olarak zaten hiçbir yaptırımı yok diyor. Ama kontrat o fikir birliğine... Girdiğinin bir kanıtı diyor. Anlaşma dede. işte, değil evet. mi? Onun bir de masyum. Aynen evet. sözlü anlaşma gibi bir şey diyor. Ama onun orada olması bu süreçte çok önemli diyor. Yani kontratın kendisinin bir dayatma. O yüzden bir sürü loan agreement bütün o anlaşmalar işte işi ödünç verme anlaşması vesaire genelde işi işte başka ülkede ise orada 10 gün içinde ödemesi yapılacak dese bile yapmıyorlar. O anlaşma sanki hiç imzalanmamış gibi, o etik oturmadığı için ve yaptırım onun zaten olmadığı yaptırımı için. olmadığı, ha, için. Yaptırım olmadığı yaptırımı için, yaptırımı olmadığı için, zaten açık açık herkes bildiği için ya da yaptırım yoluna gitsen de bu yıllar sürdüğü için herkes anlaşmaya anlaşmıyor. Evet, şey. aynen öyle oluyor. Yani o dava açılır, binlerce euro, dolar verilir. Ee, başka dersi, aracılara. <gülüyor> Aracıl yine işte avukatlar vesaire vesilesiyle aradan 2-3 sene harcanır. Ondan sonra belki o ödenmesi gereken para ödenir. Ee, e, o arada da zaten bir sürü para ve emek e, ve enerji harcanmış olur. Bu, bu durumdan acı çeken çok sanatçı var. Ama bu acıyı çekmelerine rağmen bunu paylaşmak, e, bunu mesela bizimki gibi bir platformu destek vermelerine rağmen anonim bir şekilde paylaşmaktan çekinen çok sanatçı da var. Bunun sebeplerini anlayabiliyorum. Yani kabul ediyorum anlamında değil. Ama kötü olmak istemiyorlar. Başka galeriler, kurumlar onlarla çalışmaya devam etsinler istiyorlar vesaire. Şunu sormak istiyorum sana somut olarak. Yani sana Ahmet Öğüt olarak sana ve Burak Arıkan'a da gıyabında tabii ki bu Code of Acquisitions platformunu fikir olarak geliştirip ortaya çıkartan ve bir süre sonra da bunu daha Herkesin katılabileceği, herkesin kullanabileceği bir platforma dönüştürmek isteyen insanlar olarak. Ne görüyoruz biz? Call of Acquisitions'a nasıl erişimde bulunuyoruz? Nasıl bir şey ekleyebiliyoruz? Başımıza gelen bir vakayı örneğin. Nasıl bizimle ilgili belki bir orada suçlama var başka birinin ortaya koyduğu bir vakayla ilgili. Ona evet. nasıl cevap verebiliyoruz? Nasıl işliyor ve ne görüyoruz sonunda? Evet. Yani e, bireylerin ismi geçmiyor. E, daha çok sanatçılar e, bir vakayı e, işleyebilir, aktarabilir gibi görünse de aslında kurumlar da bunu eşit oranda yapabilir isterlerse dilerlerse mesela bir kurum kendini orada kötü bir örnek olarak herhangi bir etikotla ilişkili olarak kötü pratik pra örneği Aha. olarak görüyorsa hemen bunu kendi karşı argümanıyla ve kanıtlarıyla submission'ın yani katkısını yapabilir ve Bunun belli bir süreci var tabii. Yani O sürecin zamanla daha da oturacağını inanıyorum. Çünkü daha çok insanın şu anda destek veren de çok insan var. Direkt karşı olan insanlar da var. Çok korkan insanlar da var. Ve beklenmedik tepkiler verenler de var. Ve onun yanında büyük sevinçle ve destekle karşılayan büyük bir kitle de var. Ama herkes için soru aynı. Bunun işleme yöntemi ne olacak? Hı hı. Yani Metodoloji kuşkuyla, çok belirleyici tabii ki. Evet kuşkuyla yaklaşanlar e, genelde ilk olanlar işte e, ilk e, kuşkuyla yaklaşanlar oluyor. Ve onlar da bir tane hata bile yaparsanız yani gelen vakalardan bir tanesi bile kişiselleştirilmiş bir hikayeyse, kanıtlanamayan bir hikaye ise bir kişinin birebir aslında başka biriyle, birebir olan sorununu bir, bir husumet örneği. Husumetini bir kurum üzerinden yaptığı bir hikaye ise Bunu tabii bütün platforma karşı kullanılabilir e, şeyi var, e, uyarısı var sürekli gelen. Bu platforma Ama, ben nasıl girebilirim mesela? Açık e, radyo dinleyicilerini duyuralım. Yani bakmak istiyorum ne gibi vakalar var diye. Ya da başıma evet, bir şey yani gelmiş olabilir. Biz, İyi örnek, kötü örnek. Onlara girmek istiyorum. Nasıl evet, ulaşıyorum? Biz böyle? şuna karar verdik. Sadece kötü örneklerin olacağı bir platform yapmak istemiyoruz. Tamam. Şu anda girerseniz e, codeofacquisitions.org sitesine. Orada zaten... E, Statementımız, bildirimimiz zaten yazıyor, altında da grafik var, grafiğe tıkladığınız zaman, herhangi bir kurumun ismine tıkladığınız zaman o kurumun adı altında kaç tane girdi varsa iyi ve ya da kötü pratik örneği, onlar görünüyor, zaten özeti her kurum üzerinden geçiyor. Birbiriyle Şimdi, bir ilişkilerini de görüyoruz bütün, herhalde. bütün e, diagramın ortasında kodlar var. Ha. Yani diagramın e, formu e, kodlar etrafında şekillenmiş durumda. E, müzeler ve galeriler arada fark olmaksızın ha. art institution, sanat kurumları olarak e, bu ha, etik kodların etrafında e, eşit olarak e, müzelerde, galerilerde... E, bağlantılı bir şekilde artık Olumlu ya da olumsuz bir şekilde, bağlantılı bir şekilde o kodlara göre sıralanmış oluyorlar. İyi örnekler dedin Ahmet. Onu da sormak isterim. Sanki hep böyle meseleyi kötü tarafından bakmış olduk şimdi. Yani hak ihlalleri, parasını evet. alamama, hakkının yenmesi, evet. başına kötü bir şey gelme, kurum tarafına etik davranılmayan sanatçılar gibi. İyi örneklere de yer vermek istiyoruz. Sadece kötü olmadı. Evet dedim. şu anda... Ne gibi iyi örnekler <gülüyor> var mesela o da merak Nedense ediyorum. Nedense herkes kötü örneklerden başlıyor. Biz de öyle başladık bugün. Ee, i̇yi örnekler daha çok grafikte, diagramımızda şu Nedir anda zaten mesela? başlarken ilk araştırmamızı yaparken var olan <gülüyor> e, kuru şey e, inisiyatifler var. Bu inisiyatifler e, hepsinin kendi fokus odakları var yani. Mesela wage var Amerika'da evet. sanatçıları için çok çalışıyorlar tabi. E, sanatçıların telif. ödemeleri için çok çalışıyorlar. Ee, ve bunun böyle bir Amerika'da e, sistem sistematize olmuş bir hali yok. Ee, mesela Kanada'da bunun e, şeyi e, mücadelesi yıllar önce verilmiş. Şu anda devlet kurumları e, sanatçılara fi versin diye, sanatçılara ödeme yapsınlar diye zaten e, öyle bir devlet tarafından gelen bir şey var hukuk içerisinde yazılı bir kanun var. Bir tür askeri ücret gibi bir şey bu aslında. Standartize ediyor yani ne kadar verilmesi evet. gerektiğini. Evet. Her kurum Kanada'da bu kurala göre sanatçılara ödeme yapmak zorunda. Ama Amerika'da öyle değil. Öyle olmadığı için aynı mücadele çok sonradan yapıldığı için ya da zamanda yapılıp başarılı olmadığı için Amerika'da şu anda Wage yani Working Artists and Greater Economy e, kolektifi birkaç senedir bunun mücadelesini veriyor ve e, sanırım sanat 200'e yakın kurum Veic'ten sertifika almış durumda. Sertifika almaları da devlet yerine Veic yapıyor bunu. Hı -hı. Aslında kendi kendine organize olmuş bir grup sanatçının. O kadar bir örgüt gibi bu alanda artık. Evet, evet. aslında böyle. Biz de bakıyoruz Veic'e. Küçük başlayın, tabii. daha evet. çok genişleyen ve örnek alınabilir çünkü Veic'in bir haritalandırma yöntemi var. Kurumların büyüklüğü, küçüklüğüne ve büyüklüğüne göre, bir bütçesine göre fee belirliyor. Hesaplama sistemi kurmuşlar. O kurumlarda da. O kurumlar da yani sertifikayı alan kurumlar o hesaplamaya göre kendi e, boyutlarına göre sanatçıya o, o, o minvalde fi vermek zorunda. Şimdi buna benzer başka bir sürü mesela Berlin'de Soupe de Jour var, e, Feminist e, kolektif, e, son zamanlarda kadın sanatçıların sergilerde e, hatta en son e, siyahi sanatçıların eksikliğinde yapılan Afrofuturizm sergisini. E, ...protesto ettiler... E, ...ve genel olarak... E, e, ...sadece beyaz Avrupalı sanatçıların... ...olduğu sergileri hedef alıyorlar... ...mesela... E, ...onların 3-4 tane case var... E, ...ve bunu... hani ...olumlu yapan kurumlar da var... ...mesela Jan Van Eyck Akademi'nin... E, ...Feminizing the Institution diye bir... ...hatta bir proje olarak başlayan... ...sonra kurumsal identiteye... ...kimliğe dönüşen bir proje var... E, Jan Van Eyck Akademi, Van Eyck Akademi oluyor. Sonra Margaret Van Eyck Akademi oluyor. Ve orada e, Femin'in isimler Jan Van Eyck'ın yerini almaya başlıyor son birkaç senedir. 2017'den beri res, kurumda mesela resmileşti bu. Ahmet evet. süremizin sonuna gelmek üzereyiz. Evet. Sen ve Burak Pandora'nın kutusunu açtınız diye düşünüyorum. Yani tartışılacak o kadar çok şey var ki çünkü şimdiye kadar kol kırılır yerin içinde kalır gibi gündeme getirilmeyen belki bizim arkadan böyle arkadaş gruplarında çeşitli sofralarda arada dertlendiğimiz dertleştiğimiz konular uluslararası bir platformda sizin yarattığınız ve internet üzerinde bir platformda herkesin aslında kendi başına geleni anlatabileceği ama karşı tarafa cevap hakkı da veren evet. iyi örnekleri de gösteren Evet. Kötü örneklerden de herkesin kendine ders çıkartabileceği bir platform bu. Evet. E, eminim çok tartışma yaratacak. Ben en çok o kısmını önemsiyorum. Çünkü metodolojide de sizin bunu yaratmanıza tartışılacak şeyler olacaktır şüphesiz. Nasıl bunu modere edildiğine ilgili, nasıl devam edilebileceğiyle ilgili örneği. Evet. Ama ben bu tartışmayı başlatmış olmanız, olmanızı çok önemsiyorum kendi adıma. E, katkıda bulunmak isteyenler, vaka... Örneği göstermek isteyenler de codofacquisitions.com adresine girip codofacquisitions.org <gülüyor> adresine girebilirler. Ve ne olur bizi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Şu anda benim hiçbir kurumla hiçbir sıkıntım yok atlılsa sen. <gülüyor> böyle devam etmekte olan bir husumetim de yok. Burak'ın da yok. Biz Bu bunu kişisel kendi kişisel bunlar. meselelerimiz için yapmıyoruz. Geçmişte başımıza geldi ve bunu böyle de aktarmak paylaşmak, kişisel bir husumet gibi yayınlamak Hiçbir zaman onun taraftarı olmadık. Çünkü Peki. bunun o şekilde kimseye faydası olacağını düşünmedik. Herkese faydası olabilecek bir formatta nasıl yapılabileceğini düşündük. Bunu zaten bizimle birlikte aynı anda düşünen dünyanın her tarafında bir sürü insan var. Bunlardan mesajlar da geliyor. Hatta kendileri de gelip bizle buluşacaklar. Çünkü biz uzun zamandır bunu nasıl yapsak diye düşünüyorduk diye düşünüp bizim platforma denk gelip Siz yolunu bulmuşsunuz diyen bir sürü insan var. Bunlar çok güzel şeyler. Fakat bu sorunun artık kuşaklar arası bir sorun olmasının önüne geçmek, bu haksızlıkların devam etmemesini ve daha çok güzel örnekleri konuşmak ve bütün kurumların, kurumların o minvalde kendi gelişmesini imkan tanımak istiyorsa bu kendi başımıza gelen olumsuz şeyleri anonim de olsa paylaşmamız gerekiyor. Kişiselleştirmeden. O kurumların iyileşmesini, daha toparlanması sağlayacak bir şekilde. Umarım e, onlar da yavaş yavaş geliyor zaten. Daha çok gelmeye başlayacak ve o şekilde gelecekler. E, spekülatif e, örnekler olarak değil, bir şey öğrenebileceğimiz ve kurumları hep beraber kolektif olarak daha iyi e, kamusallaştırabileceğimiz yola taşıyacak bir e, Bir platform olacak diye umuyorum. E, o yüzden şüpheli yaklaşmak yerine hep beraber şekillendirmemiz gereken bir platform. Hep beraber güçlendirmemiz gereken bir platform. E, kimsenin şahsi faydasına e, zaten e, yarayabilecek formatta tasarlanmış bir platform değil. Herkesin faydasına yarayabilecek şekilde tasarlanmış bir platform. Harika. Ahmet çok teşekkür ederim. Codeofacquisitions.org Bakın inceleyin fikrinizi belirtin diyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler.